Ölünün ardından Mevlid okutulabilir mi? Yani okutuluyor aslında da. Yani bunun evet. bir sakıncası var mı? Ölünün arkasından Mevlid okunabilir mi? Şunu iyi bilmemiz lazım. Mevlid bir ibadet değildir. Hı hı. Mevlid okutmak bir lirik, bir şiir türüdür. Peygamber Efendimiz'i eder Onun hayatından bir kesim, kesiti Lirik bir vezinde anlatmaya çalışır ve içerisinde Salatü selam vardır. Bu şekilde bir güzel bir şiir diyebiliriz. Lirik bir şiir diyebiliriz. Ev ortamında işte vefat eden şahslardan sonra işte değişik münasebetlerde halkımız mevlid okuyor. Okumaya devam ediyor. Bunu bir ibadet şekline dönüştürmemek lazım yani ibadet formunda yani illaki benim işte dedem vefat etti 7. gününde bir mevlid okumam gerekir 40. gününde bir mevlid okumam gerekir 52. Gününde, 52. gününde bir mevlid okumam gerekir şeklinde bir anlayış dinimizde yoktur onu iyi bilmemiz lazım yani bu, bu geçmiş değişik kültürlerden bizim aramıza girmiş olan konulardır ancak bir bağlayıcılık hissetmeden Yani ben işte mevlut okuyacağım Bu mevlut okunurken yanında Kur'an-ı Kerim okunur Salatü selam getirilir Tesbih getirilir ve burada hasıl olan Sevabı Geçmişlerime Yakın işte akrabalarıma Göndermek istiyorum derse buna kimse Bir şey diyemez Çünkü her türlü ibadetin Sevabı Her türlü ibadetin sevabı Vefat eden kişilere bağışlanabilir. Bu bizim kaynaklarımızda yer alan bilgidir. Bu evet. aynı şekilde mevlit içinde geçerlidir. Ancak dediğim gibi ibadet değildir. İbadet formuna dönüştürmemek lazım. Ancak kişi kendisini bağlı hissetmek sizin işte vefat etti. İcabında 15. günde olur. İcabında bir yıl sonra olur. İcabında iki yıl sonra olabilir. Bir mevlut okur, bir mevlut ve hasıl olan sevabı vefat eden işte yakınla bağışlayabilir. Bunu şey olarak değerlendirmezsek daha uygun olur. Yani, yani ibadettir, mutlaka yapmam gerekir, yapmazsam işte ruhaniyeti gelir, bizi rencide eder şeklindeki anlayışın dinimizde bir yeri yoktur. Evet.